Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. İyi Günaydın yıllar. Günaydın Özdeş. Evet, ben de herkese iyi yıllar diliyorum. Dinleyicilerimize de iyi yıllar demek istiyorum öncelikle. Ee, ve yine Avrupa ne konuşuyor, ne konuşuyor diye bakmaya başlıyoruz. Başlıyoruz yeni yılda da, evet. Evet. Ee, geçen hafta programımızı yapamadık hem Noel nedeniyle hem de açık radyoda e, önceki yılın özet geçen yılın özetleri olduğu için e, Avrupa medyasında da genel olarak geçen yılın bir değerlendirmesi ve gelecek yıl nasıl olacak e, konusunda bazı e, öngörüler vardı. Onlardan kısaca bahsederek başlayayım. 2023'ten 2024'de aktarılan en önemli gündemli yerden bir tanesi elbette Avrupa'nın göbeğindeki Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak daha önce de konuştuğumuz gibi artık Kiev'in hedeflerini çürütmesi gerektiği konuşuluyor. 2024 yılı için böyle bir şey söyleniyor. Bu arada bahar aylarında bu kez Rusya'nın yeni bir taarruza geçebilme ihtimalinden bahsediliyor. Geçen yıl bu Ukrayna için söyleniyordu. Ukrayna saldırıya geçti topraklarını geri almak için ama başarılı olamamıştı. Bu kez Rusya'nın bunu yapabileceği söyleniyor ve genel olarak da ee, bir yorum e, mesela Danimarka medyasından ee, Ukrayna'nın topraklarını yeniden ele getireceği askeri zaferi hayal etmek artık giderek zorlaşıyor deniyor. Ee, Avrupa'da ikinci önemli gündem e, göç meselesi. Ee, göçü zorlaştıran, işte göçmenlerin kabulünü daha sıkı kurallara bağlayan e, yasada e, geçen yılın sonuna doğru geçti Avrupa Parlamentosundan. E, bununla birlikte de girmiş olduk 2024'e. ve 2024 süper seçim yılı. Britanya'dan Tayvana, Rusya'dan Hindistan'a, dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk düşen bir e, coğrafyada 70 ülkede önümüzdeki yıl seçimler yapılacak. Tabii en korkutan seçimlerden bir tanesi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan olacak olan seçim ve bu seçimde de Trump'ın Beyaz Saraya dönme ihtimali hiç de e, düşük değil onu söyleyelim. Ve bir not daha e, yapay zekayla başlayan gelişmelerin bu yıl ivme kazanacağı. 2024'ü şimdi seçim yılı diye konuşuyoruz ama aynı zamanda yapay zeka ile üretilen işte sahte videoların, metinlerin de çokça dolaşıma girip bu seçim yılına, seçimlere damgasını vurabileceği de söyleniyor. Bu konuda dikkatli olmak gerektiği söyleniyor. Bunları aktarmış olayım 2023 özeti ve 2024 öngörülerine ilişkin olarak. Ve sonra daha ülke bazlı gündemlere geçeyim. Ee, şimdi işte diyoruz seçimler korkutuyor falan e, özgürlükçüleri e, ama 2023'te olan son seçimlerden bir tanesi sevindirmişti ve seçimlerle gidişatın e, yönünün değiştirilebileceğini göstermişti. Polonya'daki Ekim ayındaki seçimlerle bunu görmüştük. Şimdi işte Danıtuz hükümeti iş başına geçti ve geçen yılın son günlerinde çok ciddi bir testle karşılaştı ve bu testin etkileri halen de sürmekte çok ilginç bence hani dışarıdan bakınca gayet eğlenceli ve maceralı gözüküyor. Bu hükümetin en önemli vaatlerinden bir tanesi ilk yapacağız dediği şeylerden bir tanesi devlet medyasını demokratikleştirmek işte halkın güvenilir haber almasını sağlayacak şekilde yeniden organize etmekti. 12 Aralık'ta işbaşı yaptı hükümet ve 19 Aralık'ta da bir yasa tasarısı geçirdiler bu kuruluşlarının. Tarafsızlığı ve adalete yeniden kavuşturulması yönünde 19 Aralık'ta aynı gün Kültür Bakanı bu devlet medyasındaki yani devlet televizyonu, radyosu ve haber ajansındaki yöneticileri ve üst kurulları görevden aldı. Bu kurumları aşırı siyasallaştırmış oldukları gerekçesiyle ve yerine yenilerini atadı. Ee, bu noktada da bir kıyamet e, koptu e, değiş yerindeyse şöyle ki, yani çok enteresan bir şekilde birkaç gün önce işte protestolar başlıyor işte yeni iktidar özgür medyaya şey yapmasın müdahale etmesin falan filan diye eski iktidar yeni muhalefet pis partisi de hukuk ve adalet partisi de mahkemeye başvuruda bulunuyor muhtemel bir müdahalenin önlenmesi için ve mahkemeden de şöyle bir karar çıkartıyorlar. Bizim 16 Ocak'ta yapacağımız duruşmaya kadar e, bu e, televizyonların, bu medya kanallarının yönetimleri değiştirilemez diye bir karar çıkartıyorlar. Ama yeni hükümet bu kararı meşru bulmuyor. Ve dediğim gibi işte Kültür Bakanı bu yönetimleri değiştiriyor. Bunun üzerine işte Hukuk ve Adalet Partisi'nin yöneticileri... Bu televizyon kanalına gidip o gece 19 Aralık 20 Aralık bağlayan gece oturma eylemi başlatıyorlar. İşte çağrı yapıyorlar. Haktan da az sayıda olmakla birlikte e, bazı insanlar e, katılıyor. E, o televizyonlardaki kişiler işte eski iktidar tarafından yerleştirilmiş kişiler onlar da destek veriyorlar ve böyle bir e, işte eylem başlamış oluyor orada. Ama Ertesik Yeni e, atanan yöneticiler gidiyor televizyon binasına. Onların girişine izin verilmiyor. İşte arbede yaşanıyor, e, bir milletvekili hastaneye kaldırılıyor falan. E, böyle e, yani bu televizyonu kim yönetecek e, şeklinde? Hani fiziksel gücün de olduğu, yargının da dev. Girdi. Yasaların da çarpıştırıldığı bir güç mücadelesi başlıyor 19 Aralık itibariyle yeni hükümet yani yeni atanan yöneticiler bir noktadan sonra girmeye başarıyorlar ve yayını kesiyorlar. Sonra eski televizyoncular yani eski atanmış olanlar yayını tekrar başlatıyorlar. Evet. İşte sonra belgeseller giriyor, eski kayıtlar giriyor falan. İnanılmaz bir arbede ve kaotik bir durum söz konusu. Bu arada bu... Danıt, TÜSK hükümetinin bir yandan bu medya ile mücadele etmesi gerekiyor. Eski hükümetin, eski iktidarın, sekiz yıllık hukuk ve adalet iktidarının değiştirdiği ve kendi insanlarını yerleştirdiği kurumlarla mücadele etmesi gerekiyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Duda, Duda da eski iktidarın destekçisi, bu süreçte o da şey diyor yani hem bu özgür medyeye müdahale olarak tanımlıyor bunu ve bu televizyonlara kamu kaynağı bütçesini onaylamayacağını veto edeceğini söylüyor. Neyse uzatmayayım. Tüm bu sürecin sonunda 27 Aralık'ta Kültür Bakanı bu eski kurumları tasfiye ettiğini söylüyor. Böyle bir tasfiye süreci başlıyor. Ama her nasılsa bu tasfiye sürecinde kurumlar işlemeye devam edecek ve bir yeniden yapılandırma olacak. Ve işte alt kadrolarda da işten çıkarma olmayacak e, diyor. Şu anda gelinen e, nokta bu. E, bu arada şeyde söyleyelim. E, STK'lar, e, bağımsız gözlemciler bu yeni hükümetin bu teste çok da başarılı olmadığını söylüyorlar çünkü hani yapılanların biraz işte hani bir anda yapıldığını daha geniş çerçeveli bir şekilde bu meselelerin tartışılması gerektiğini ve kamu medyasının finansmanı nasıl olacak, yönetimi nasıl oluşturulacak, tüm bunların sektördeki aktörlerle de görüşülüp öylece belirlenmesi ve daha kapsamlı düşünülmüş bir e, yasa tasarısı geçirilmesi, sürecin böyle yönetilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. E, yani tüm bunlar e, Polonya'da 8 yıllık iktidarın ardından daha özgürlükçü, daha Avrupa Birliği yanlısı bir iktidar geldi, geniş bir koalisyon kuruldu. Ama ilk testte bayağı ciddi zorlandıkları görülüyor e, ve işlerinin oldukça zor olduğu görülüyor. Evet yani bu biraz önce birazcık daha üzerinde durma fırsatı bulduğumuzda bir yazı vardı. Guardian gazetesinde çıkmış olan Timothy tarihçi ve gazeteci yazar Timothy Gordon Ashen ee, yani Avrupa'nın geleceği tamamen senin de biraz önce Polonya ile ilgili olarak bahsettiğin gibi çift yani belirsiz diyor yani savaş mı, barış mı, diktatörlük mü, demokrasi mi? Bu ikilem arasında bu çok temel iki, ikili, iki yol ayrımı, iki defa iki yol ayrımı arasında çok ciddi bir endişelerle dolu bir gelecek var diyor tarihçi Gardiner. Evet yani bu ikilemdeki önemli hani nüfay hattı diyebiliriz belki ya da evet. önemli mesele önemli tartışma hatlarından bir tanesi de göçmen meselesi. Ee, bir yanda işte hani bu, bu meseleyi kullanarak e, işte e, halkından oy toplamaya çalışan aşırı sağcılar popülistler Yunanistan'da geçtiğimiz yılın sonunda bu konuda çok ilginç bir yasa geçti. Yani onu da konuşamamıştık şimdi aktarayım. Şöyle ki meclisten göçmenlerin yani hali hazırda çalışmakta olan ya da yani çalışabileceğini bir yerde çalışabileceğini gösteren göçmenlere 3 yıllığına Oturma ve çalışma izni verilmesiyle ilgili yani bu işte Miçotaki hükümeti işte biz göçmenlere karşıyız falan diye yaptı bütün seçim kampanyasını ve bunun üzerinden iktidara geldi. İşte gitti sınırda bakın duvar ördük bunun daha gerisini de öreceğiz dedi ama bir yandan da böyle bir yasa geçiriverdi. Bu parti içinde de bir takım tartışmalara sebep olduğu yani Yunanistan göçmenlere karşı katı bir politika izlemeli diyenler de var iktidar partisinin içinde. Ama bir yandan da gerçekten göçmenler o toplumun bir parçası olmuş durumda, ekonominin bir parçası olmuş durumda ve ekonominin bu göçmenlere ihtiyacı var özellikle tarımda göçmenler çok ciddi bir işçi açığını kapatıyorlar ve bu nedenle yani zaten pek çoğu tarımda çalışıyor bu göçmenlerin kayıt dışı olarak işte bu yasayla onların kayıt altına alınması getirilecek diyorlar ve bunun toplamda 30 bin işçiye etkileyeceğini Tarımın yanı sıra turizm ve inşaattaki e, işçi açığının da bu göçmenlerle kapatılacağı bunun için bu yasanın geçirildiği söyleniyor. E, üç yıldır e, işte Yunanistan'da bulunan herhangi bir suça karışmamış e, ve bir işte çalışabileceklerini gösterenler üç yıllığına geçici oturma ve çalışma izni alabilecekler Yunanistan'da tüm bu göçmen karşıtı söylem varken ülkede. Ee, bu konuda şeyin de e, Yunanistan e, Çalışma Bakanı Gardin'e ilginç bir açıklama yapmış. Diyor ki e, bu yasayla görünmez olan işçileri görünür hale getiriyoruz diyor. Ve yasa sadece işçi açığını kapatmak için değil aynı zamanda toplumsal uyum içinde lazım. Hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi de bu diyor. Yani söylemin bir yerden bir yerin ne kadar hızlıca kayabildiğine dair e, ilginç bir örnek bence. Evet çok yani bir de tabii başka örnekler de var. Yani Rusya'nın yılbaşı kutlayan göçmenleri toplayıp askere alması gibi <gülüyor> inanılmaz şeyler var. Ukrayna savaşındaki kayıplarını telafi etmek için... Böyle yaklaşık Saint Petersburg'da yaklaşık 3 bin göçmen işçiyi gözaltına almışlar yılbaşı kutlamaları sırasında. Ayrıca bunun kadar garip ya da tuhaf olan bir şey daha var. Ee, İsrail'in de e, Filistinlileri dışarı atıp e, göçmenleri kabul etmekle ilgili yeni planından bahsediliyor. Bangladeş'ten, Afrika'dan vesaireden. Evet yani bir yandan işte bu e, hani vatan millet Sakarya biz e, işte üstün halklar onlar dışarıdan gelen pis göçmenler e, söylemi var ama bir yandan da hayatın gerçekleri var e, ama şunu da belirtelim yani bu göçmenler e, işte ucuz işçi olarak e, sonuçta ekonominin ihtiyacını karşılamak için e, alınıyorlar e, Proto Thema gazetesindeki yorumcu e, şunu söylemiş e, göçmenler tabiri caizse işveren şantajı altında çalışacaklar diyor. Çünkü eğer e, işverenle bir sorun yaşarlarsa, iş koşullarına itiraz ederlerse işten atılıp işten atılacaklar. Evet bu da otomatik olarak sınır dışı edilmelerine yol açacak e, demiş. Bir de dahası üç yıllık oturma izinleri süresince Yurt dışındaki ailelerini ziyaret etmelerinin yolu da kapalı. Dolayısıyla işçi değil ücretli köleler aradığımız söylenebilir e, demiş. E, Sendik, yani sendikaya üye olabiliyorlar mı çalışma izni, oturma izni varken? Ee, muhtemelen hayır bilmiyorum yani o, o ayrıntıyı görmedim ama yani sendikaya iyi oluyor olsalar bile sendikalar ne kadar göçmen işçi dostu e, o da ayrı bir mesele. Yun Yunanistan'da gene şey e, kuvvetli o hareket Türkiye'deki gibi değil. Yani özellikle göç, göçmen şeylerin, işçilerin başını çektiği KERFA diye ırkçılığa ve faşizme karşı bir hareket var. Onlar çok kuvvetli ve öncüleri Pakistanlı işçiler Yunanistan'da. Ör hmm. Bazı sendikalar da örgütlülerdi. Anladım. Yani sendika ayrıntısını bilmiyorum ama hmm. yani genel olarak tabii e, şey çok rahat koşullarda e, yani Yunan vatandaş işçilerle aynı koşullarda olmayacaklarını e, tahmin et olmayacaklarını tahmin etmek zor değil. E bir de muhafazakar Saci Merini gazetesinden bir yorum aktarayım. Buradaki yorumcu da demiş ki Avrupa ülkelerinin göçmenlere daha fazla olanak sunma yarışına girdiği bir noktaya varacak mı tüm bu işler? Gülmeyin o noktadan çok da uzakta değiliz e, demiş. Yani tüm aslında mesela İtalya'da da çok bir yandan çok göçmen karşıtı bir söylem var. Ama, ama bir yandan da ne zaman bu tartışma olsa işte bizim tarlalarımızda ürünleri toplayanlar e, bu göçmenler diye e, bir söylem olduğunu da görüyoruz. Gerçekten hani bu tartışmalı olurken aslında göçmen işçiler Avrupa'nın ekonomisine bayağı entegre olmuş durumdalar diyebiliriz. Evet yani tekrar e, Garton Ash'in yazısına bir an için dönecek olursak yani bu göçmen mesela İsrail Hamas savaşı bir taraftan bölüyor İsrail Gazze savaşı diyelim Filistin savaşı tamamen Avrupa Birliği ikiye bölünmüş ve etkisiz halbuki kendi toplumlarımız içinde de şeyler arası, topluluklar arası ilişkileri doğrudan tehdit eden bir durum. Ayrıca güvenlik ve savunma politikaları da bir de Trump'ın ikinci defa seçilmesi gelince çok ciddi problemler çıkacak diyor. Bir de Fransa'da Emmanuel Macron'un hükümeti ağır bir yenilgiye uğradı. Yeni göçmen kanunu dolayısıyla. Çünkü sağcılar yeterince sert bulmadılar diyor. Britanya'da tipik... Yok geçti geçti o Ömer Bey. Sonunda hatırlayın ee, Löben çıktı e, e, büyük bir zafer kazandık dedi. Çünkü içeriğini değiştirdiler. Daha sert bir yasaya çevirdiler. Daha, e, i̇şte şey öyle diyor Gartner ama yani bu sorunu nasıl çözecekleri konusunda çok ciddi açmaz içinde oldukları da görülüyor yani. Bu açmazları açmak için enteresan bir yöntem buldu bu açmazlardan birini açmak için. Şimdi Romanya ve Bulgaristan AB üyesi ülkeler e, ama Schengen'e bir türlü şey olmuyorlar, e, kabul edilmiyorlar. Çünkü işte göçmenlerin geçişi işte bu kaçak e, yani yasa dışı e, denilen göçmenlerin geçişi dolayısıyla hani artık olmaları gerekiyordu. Avusturya bunu veto ediyordu özellikle. Sonra Avusturya bir çözüm buldu. Tamam Romanya ve Bulgaristan Schengen bölgesine kabul edilsin ama sadece hava yolu üzerinden dedi. Hava yolu ve deniz yoluyla geçenler işte vize almadan geçebilecekler Romanya ve Bulgaristan'dan. Ama karadan geçişlerde Schengen'e dahil değiller. İşte orada göçmenleri durdurmak istiyorlar. Böyle bir çözüm bulundu. Uzay evet, yolcu sonra... o, uzay yolculukları da Schengen'e dahil mi? Uzaydan Tren, trenin ne yapacağı. <gülüyor> evet evet e, son olarak da Danimarka'dan e, bahsedeyim. Danimarka kraliçesinden bahsedeyim. Danimarka kraliçesi ikinci Margaret yılbaşı e, şeyini yaparken açıklamasını kutlamasını yaparken. 52 yıldır yani 14 Ocak'ta 52 yıl olacakmış tahta çıkışının. Bu kadar yeter demiş. Ben artık kraliçelikten çökülüyorum demiş. 83 yaşında istifam İstifam etmiş. Evet, evet bu, bunu ben de söylemeyi unutmuştuk. Daha doğrusu zaman bulamamıştık açık gazetede. Bu son derece ilginç bir kraliçenin istifası olayı da yenilik yani. Evet evet. E, Şubat ayında bir ameliyat geçirmiş ve bu ameliyatın ardından da e, yani hani artık yaşın bayağı oldu. Artık sorumluluğu bir sonraki kuşağa devretmenin vakti gelmedi mi diye düşünmeye başlamış. Ve sonunda da bu kararı varmış. E, i̇şte başbakan diyor ki işte hani 52 yıldır e, şey tahtta. Hani biz başka bir e, kraliçe e, hani hayal edemiyoruz. E, böyle bir taht değişikliğinin zamanının gelmiş olması gibi bir şeyimiz yoktu bizim hiç falan diyor. Ve kalpten teşekkürlerini e, belirtiyor. E, ve bu kraliçenin yerine gelecek e, kişi de e, son şeyde söyleyeyim. E, bu Dan e, Danimarka'da Berlingske gazetesi şöyle diyor. Kraliçe vaktinde ve öngörülü bir şekilde cesur davrandı. Kraliçenin seçtiği yol monarşimizi geleceğe taşımanın en iyi yolu olabilir diyor. Yani böyle hani kraliyet makul mantıklı kararlar verirse biz bu monarşiyle bayağı devam ederiz manasında söylüyorlar. Yerine gelecek kişi enteresan. Prens Frederik 55 yaşında işte gençliğinde hızlı arabalara meraklı isyankar bir genç parti prensiymiş falan. Sonra zaman geçtikçe sevilen popüler bir aile babası olmuş. Ee, önemli özelliği e, model, iklim dostu prens e, diye geçiyor. İşte Grönland'a ve başka yerlere bir takım geziler yapıyor ve bu gezilerde de işte iklim değişikliğine dikkat çekiyor. Danimarka medyasından politiken diyor ki Frederik kendisine iklim mücadelesinin kralı ilan etse ne kadar saygıdeğer olur diyor. Hani hani ne yapar ne eder bilmiyoruz. Yani bu iklim meselesi bir hobi olarak çok trendi bir mesele evet, evet. olarak. E, yani İngiliz hoş. kraliyetinde de var böyle bir şey hobi. Evet, evet, kral Charles da hobici. Evet. evet evet yani kraliyetleri şık göstermenin meşrulaştırıcı. Bir, evet, bir yolu gibi görünüyor ama yani bir yandan da hani iklim meselesinin oralarda da dile getiriliyor olması da bir kazanç olarak hani bu e, şık görünmenin bir aracı olmuş olması artık e, olumlu bir kazanım olarak da görülebilir. Danimarka kraliyetinden haberlerimiz de böyle. Hobi ile hobbit arası bir durum yani. Evet, evet. Aynen öyle. Peki, hayırlı olsun diyelim yeni kralın <gülüyor> yeni hobisi. Evet, hayırlı olsun. 2004 yılı da hepimize hayırlı olsun. Ee, gelecek hafta Eurotopics bültenlerinde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.